Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı Fatih Kalender hocamıza yönelteceğiz ve cevaplar almaya çalışacağız. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Buyurun. Teşekkür ediyoruz hocam. İlk gelen sorumuzla programımıza <Gülüyor> başlıyoruz. Cemaatte namaz kılarken imam ilk iki rekatta sesli kıraat yapıyor. Üçüncü ve dördüncü rekatta sessiz okuyor. Bu üçüncü ve dördüncü rekatta bizim içimizden Fatiha okumamız gerekir mi? Yoksa sessizce hiçbir şey okumadan durmamız mı gerek diye sormuşlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu te'anü aleyhi ve sellem ve ba'dü namazlarda kırat konusunda namazın farz ve nafile olmak şekli iki kısımda inceleniyor. Nafile namazlar, ki nafile namaz dediğimiz zaman sünnetler de buna dahildir. Yani farzın maddasındaki farzın haricindeki namazlar. Bunlarda kırat her rekatta yapılması gerekiyor. Evet hocam. Yani hem Fatiha hem zamm-ı okunması gerekiyor. Farz namazlarda ise ee, Kırat farzdır. Ancak farz olan miktar iki rekattadır. Fatiha ve Zamm-ı Sure'nin okunması ise vaciptir. Hı hı. Vitir namazında ise e, üç rekatın üçünde de kırat yapılması gerektidir. E, ancak e, kişi münferiden değil de cemaatle namazını kılıyor ise... Bu durumda imamın kıraatı kendi kıraatı yerine kayim olacağından dolayı e, gerek ilk iki rekatta gerek son iki rekatta hiç kıraat yapmayacaktır. Tamamıyla Fatiha ve Zamm-ı Sureyi imam efendi okuyacak. O sadece o esnada imama tabi olarak sükut edecektir. Evet. İlk iki rekatta okuduğundan dolayı ben okumayayım. Diğer iki rekatta okumadığından dolayı yani sesli okumadığından dolayı ben okuyayım şeklinde yaparsa bu doğru olmaz. Evet. Münferit olması durumunda ise zaten bir ve ikinci rekatta kıraat yapacak... Üçüncü ve dördüncü rekatta farz namazdan bahsediyorum. Ee, kıraat yapar mı yapmaz mı bu konuda farklı görüşler vardır. Kıraatın farz olmadığı yani o rekatlarda farz olmadığı söylenmiş ama bunun yanı sıra Fatiha'nın okunması okunmamasından daha iyi oldu. Çünkü bu konuda farklı rivayetler vardır. Özellikle Hasan İbni Zeyad'ın Ebu Hanife'den yaptığı rivayette e, gerekli olduğu, vacip olduğu şeklinde olması hasebiyle ihtiyatsa dediğinde üç ve dördüncü rekatta da Fatiha'nın okunacağından bahsediyor. Ama Bahsettiğim gibi bu kişi müferit kılıyor ise evet. ama cemaatle kılıyor ise e, imama uyuduysa imama uyumasından nihayetine gelinceye kadar namazda kendisi kıraat yapmayacak tamamıyla sükut edecektir. Şafii mezhebine uyanlarda e, Fatiha okuma vardı galiba hocam. Şimdi e, Fatiha meselesinde aslında kıraat yapı evet. itibariyle mezhepler arasında ihtilaflı bir konu. Hı hı. E, Hanefi mezhebine göre kıraat farz ama Fatiha'nın okunması vaciptir. Hı hı. Şafi mezhebine göre ise kıraat farz olduğu gibi o kıraatın Fatiha olması da ayrı bir farzdır. Evet. Bir de her rekatta bunun yapılmasının gerekliliği olması sebebiyle Şafi mezhebinde gerek cemaat olsun gerek münferit olsun hı hı. kıraat yapmakla mükellef Fatiha'yı okumak gerisi, hı hı. gerekecektir illaki Fatiha okuması evet. gerekir. Ama Hanefilerde böyle değil. Hanefi mezhebinde imamın kıraatı, cemaatin kıraatı yerine kayma olacağından dolayı Hanefi olan kardeşlerimiz imamın arkasında iktida ettikleri zaman bir şey okumamalı. Ama yanında Şafii olan bir kimse onunla beraber aynı imama uymuş ise o kimse Fatiha'yı okuyor ise de ona da bir şey dememesi evet, gerekir. Belki isteyicimiz hani onları gördükten sonra bu şekilde bir soru sormuştur hocam. Evet. Bu mezhepler arasında farklı görüşler olmasıyla evet. ihtihadi bir konudur. Hanefi mezhebin ihtidadi bu yöndedir, diğer mezheplerin ihtidadi farklı yöndedir. Evet hocam. Bir başka sorumuza geçiyoruz hocam. Kabide namaz kılındıktan sonra tesbih çekilmiyor. Herkes kendi başına mı yapıyor yoksa başka bir yöntem mi kullanıyorlar diye sormuş hocam. Hakikatte namazların kabindeki zikirler ve tesbihlere dair birçok hadis şerif vardır hı hı. ki bunların fazileti. Ee, hatta Efendimiz efendimizaleyhissalatu vesselam işte Buhari'de olsa gerek e, farz namazına kabinde 33 subhanallah 33 elhamdülillah 33 Allahu ekber deyip de bir de e, la ilahe illallah ilahhir ya. bunu söyleyen kimsenin günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa affolunacağını müjdelemektedir. Ee, ancak bunu aslı saadette toplu halde değil herkes münferiden tek başına yapıyor idi. Daha fazla bu devlet Osmaniye döneminde insanlar bu sünneti terk etmesin. Çünkü e, Fars namaz kılındıktan sonra müezzin işi aslında bitiyor e, evet. kametten akabinde. Ama ferdi olarak bazıları bunu artık yapmaktan geri durur, durur. artık dışarı çıkar şeklinde olmasın diye e, bir nevi teşvik sadedinde hep beraber yapılmıştır. E, ve bu şekilde de yapıla gelmiştir. Arabistan'da ise bunun toplu yapılmaması, ferdi olarak da yapılmaması manasında anlaşılmamalıdır. Ee, belki Aslı Saadet'te o dönemde yapılmadığından dolayı orada da bu uygulama devam ediyor. Ee, evet. Müezzin sadece kameti getiriyor. Kamet bittikten sonra müezzinin vazifesi bitiyor. Herkes mümferiden bu zikirleri kendisi ferdi olarak söylemesi gerekiyor ve söylüyorlar. Evet, ee, ancak bizim yaşadığımız coğrafyada ise dediğimiz gibi Osmanlı'dan gelen bir kültürel olarak ee, tabii ben bunu tam seyri, tarihi seyrinde bilmiyorum yani hangi dönemde bunun cemaatle yapılması adet haline gelmiş bu konuda bir bilgim yok ama en azından sünnet olan aslında ferdi olmasıdır ama evet. bu sünnetin külliyen kaldırılması yerine kaldırılması olacağına, ferdi olarak değil de cemaatle yapılması, birçok kişinin de bunu artık namazdan bir bölünmüş gibi değerlendirilerek yapılması ve insanlar bu tesbihata devam etmesi bile güzel bir uygulamadır ve bu şekilde de yapıla gelmiştir. Bir de hocam farzdan sonra, ya, namazdan sonra işte tesbihata geçerken işte arada bir dünya kelamı konuşulmaması gerektiği söylenir. Zaten imkan nispetince evet. camide dünya kelamı konuşmamak lazımdır. Müslüman'a yakara yaşam budur. E, tabii ki farz ile sünnet arasında da ayırmamak, başka şeyle meşgul olmamanın da sünnet olduğu gibi kitaplarımda meşgurdur. Evet hocam. Bir başka gelen sorumuza devam ediyoruz hocam. Bana borcu olan arkadaşım borcunu ödeyemiyor. Ben ona belli bir miktarda para versem o da bana geri verse bunu zekat olarak vermiş olur muyum demişler hocam. Şimdi e, zekatın olabilmesi, zekatın verilebilmesi için temlik dediğimiz yani bizatihi o malın mülk edinilmesi lazımdır. İbaha veyahut da iskat yoluyla zekat verme olmaz. İbaha nedir? İbaha söz gelimi ben bir yemek ziyafeti verdim. Zekata liyakatta olan kişileri de buyurun buradan yiyin diye davet ettim ve bununla da zekata niyet ettim. Bu zekat olmaz. Evet. Çünkü orada yemelerine müsaade vardır. Biz yol bir mülkiyetliliği yoktur. İskat'ta ise biraz önce bahsedildiği gibi benim sizden 10 lira alacağım var varsayım olarak söylüyorum. Bu alacağımı zekatıma sayarak düşürdüm. Bu da bir iskattır. Bu şekilde de bir zekat olmaz. Çünkü zekatta temlik şartı vardır. Ama bahse konu olan arkadaşlarımız gibileri çok vardır. Yani evet. e, zamanda birine borç vermiştir ve o kişi şu anda durumu ciddi manada bozulmuştur. Ve gerçekten zekat alabilecek konuma sahiptir. E, yani alacağını alamadığından dolayı değil... O kişiye zekat verme ihtiyacı, o kişiye zekat vermek isteği doğrultusunda oluyor ise evet. burada bir yol olarak, bir çare olarak iki şekilde düşünülebilir. Ya kendisi cebinden o miktar yani zekat verme niyetinde olduğu o miktarı zekat olarak o kişiye, fakire verir. O kişi de o paraya sahip olduktan sonra, kişinin zekatı verildikten sonra o da borcu olan o borcunu ona öder. Ya bu şekilde yapar. Veyahut da o kimse bir başkasından e, bir belli bir zamanlık bir para bulur. Onunla gelir sana borcunu öder. Sen evet. de ona tekrardan zekat olarak onu verebilirsin. Ama bu şu şekilde olursa doğru olmaz. Yani ben normalde bu insana zaten zekat vermem. Sadece alacağımı kurtarma adına zekatından düşsün şeklindeyse اِنَّمَ bin بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir. Bu niyet evet. pek güzel bir niyet olmaması hasebiyle Müslümana yaraşan bir işlem olmaz dediğimiz gibi gerçekten siz ona zekat vermek istiyorsunuz ve zekatta da liyakatle paranızı kurtarmadığına değil hem ona zekatım olsun hem de onu geride almış olmayayım şeklinde oluyorsa biraz önce bahsettiğimiz yol izlenerek kişi zekatını bu manada vermiş olabilir. Evet hocam. Kıymetli izleyenlerimiz sizlerde sorularınızı bize yine ilmihalet.lale.gultv.com.tr adresinden gönderebilirsiniz. Bir diğer sorumuzla programımıza devam ediyoruz. Hocam 18 yaşındayım, görme engelliyim. Guslettiğimde veya abdest aldığımda hiçbir zaman emin olamıyorum. Sürekli acaba ben şu an abdestli miyim? Guslüm bozuldu mu? Şu an gusülsüz olabilir mi? Benzeri düşünceler içerisindeyim. Yaşadığım durumu daha net tasvir etmek adına şunu söylemek istiyorum ki namaz kıldığım zaman ben bu namazı gusülsüz kılmadım diye yemin edemiyorum. Gusülsüz abdestsiz kılmış olabilirim diye içimde bir kuşku var. Yemin et deseler abdestsiz namaz kılmadım diye Allah üzerine yemin edemiyorum ben bir yıldır bu haldeyim bu şekilde namaz kılmam caiz olur mu demişler hocam. Sual sorma şeklinden ve sualini bu derece bu nemli detaylandırmasından evet. anlaşılıyor ki bu kardeşimiz ciddi manada dert vesveselenmiş. Ee, aslında vesvese bir hastalıktır hmm. ee, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada e, Kişi işte bir namaz kılsa acaba namazımı doğru mu kıldım yanlış mı kıldım abdest alsa acaba doğru mu aldım yanlış mı kıldım Bunu vesvese haline getiriyorsa bu şeytandandır şeytana tabiri caizse sen işine bak sen mi kabul edeceksin benim namazımı Sen mi kabul edeceksin benim abdestimi diyerek o kişi yoluna devam etmesi gerekir Evet. E, kitaplarımızda meskül hı. olan ifadelerdir. Bu kişi için de söylememiz gereken bu. Yani bunun e, görme engelli olması e, abdest veya gusülde vesveseye düşmesine sebebiyet vermesi demek değildir. Olabilir. Kendi o anda abdestini veya gusünü alır. Aldıktan sonra eğer bu hal daimi olarak ona geliyorsa bu vesvesedir. Ama yok hı hı. daimi olan bir şey değil. Gerçekten tereddüt etti. Acaba şu yerimi yıkadım, yıkamadım mı? Bir daha kalkar o bölgesini yıkar. Olur biter. Ama bu defalarca oluyor ise bu artık vesvese demektir ki guslünü aldıktan sonra bu şekilde bir düşünce gelse de ona hiç önemsemeyerek benim abdestim var, benim guslüm yerine gelmiştir diyerek namazlarını kılar, ibadetlerine devam eder. Bu şekilde yani vesvesenin üzerine gide gide vesvesesini değenler inşallah evet. ki Rabbim bu ve bu kardeşimiz gibi olanlardan ciddi manada bu çok bir derttir yani. Evet. birçok birçok meselede bu derttir vesveseli olan kardeşlerimizin bu hallerinden Rabbim onları arındırsın diye dua Amin. etmekten başka bir şey de elimizden gelmez. Amin inşallah hocam. Şimdi bu süreyle ilgili bahsettik hocam. bazı kardeşlerimiz hani bazı bölgeleri kolun veya ayağın işte tam manasıyla yıkayamadığını düşündü. İşte banyodan çıktı. Ee, kurulandıktan sonra tekrar o bölgeyi mi yıkaması gerekir ya da komple yeniden bir gusül alması mı gerekir hocam? Hanefi mezhebine göre e, gerek abdestle gerek gusülde muvalat yani peş peşe olma şartı olmadığı gibi e, bir ağza kurumadan diğer ağza yıkanılma mecburiyeti de yoktur. Evet. E, dolayısıyla bu kişi e, gusülünü aldıktan sonra veya abdestini hı hı. aldıktan sonra e, bir uzvunu yıkamamış olsa o esnada gusül konusunda gusül evet. gerektiren bir işlem yapmadıysa abdest meselesindeyse, abdesti gerektiren bir işlem yapmadıysa, sadece o bölgesini yıkaması yeterli olur. Evet. Ee, yani illaki külliyen tekrardan sil baştan yapma mecburiyeti ee, yoktur Çünkü tetabu dediğimiz peş peş olması, muvallat dediğimiz şart olmaması hasebiyle daha sonradan da o bölgesini yıkayarak abdesti, gusül abdesti yerine gelmiş olacaktır. Yeter ki o arada guslu gerektiren veya abdesti gerektiren başka bir eylemde bulunmasın. Evet. Ama mesele karıştırılmasın. Yani gusül babında gusül gerektiren, abdest babında abdesti gerektiren. gerektiren meseledir. Yoksa şöyle değildir. Yani diyelim ki kişi gusül aldı. E, cünüplükten temizleme mahiyetinde usul aldı. E, bir uzvunu yıkamayı unuttu. E, daha sonradan o uzvunu yıkadı. Arada e, gusülü gerektiren bir olay olmadı ama abdesti bozulan bir olay, abdesti bozmasını gerektiren bir olay olduysa bu sadece abdesti bozulur. gusle ile evet. alakalı değildir. O bölümünü yıkamasıyla bu adamın gusülü devam edecektir. Bir de şöyle bir şey diyorlar hocam. Yani abdest aldıktan sonra mesela ayaklarımıza geçmeden biz kurulandık. Ayaklarımızı yıkamamıştık ama kullandıktan sonra başka bir uzun yıkanması doğru değil. Yani söyleniyor. şu manada evet. aslında biraz önce bahsettiğimiz hı hı. Ee, bu peş peşelikten evet. e, fıkıh kitaplarımızdaki ifade edilen bir uzvu e, yıkadıktan sonra diğer uzvu ara vermeden yıkamak sünnettir Hanefilerce. Evet. Peki bu ara vermenin e, zamanı ne kadardır? E, uzuv kurumadan diğer uzvu yıkamaktır deniyor. Hı -hı. Ama mutad bir kuruma, havanın çok sıcaklığı veya işte onu havlu ve emsal bir şeyle kurulamak şeklinde değil de mutad bir kurulama kuruma olmadan yani bu kadar bir zaman geçmeden diğer uzvu yıkamak sünnettir. Evet. E, kişi bunu terk ederse sünneti terk etmiş olur. Ama Hı -hı. abdestine veya hususuna mani bir durum Aynen söz olmayı. konusu değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz hocam. Tarım kredi kooperatiflerinde mühendis olarak çalışmak caiz midir? Bu durum devlet kurumu çiftçiyi desteklemek için ödeme kolaylıklarıyla birlikte ürün temin etmekte. Ancak bu kurum faizi geri dönen vadeli kredi de vermekte. küleyen faiz müessesesi olmadığı için çalışmak caiz midir? diye sormuşlar hocam. Yani bu kardeşimizin çalışacağı alan, yapacağı alan eğer faizli kredili sisteme değil de, biraz önce bahsettiği gibi tohum ve ser gibi bu gibi şeylerle alakalı ise bunun bu ücret alıyorsa bu caiz olur. Evet. Her ne kadar bağlı olmuş olduğu kurumun faizle iştigali olsa da çünkü neticede devlet kurumu diyor. Yani bu mantıkla bakacak olursak devletin herhangi bir memuru içinde aynı şey söz konusu olacak. Çünkü devlet bir bütün olarak baktığımız zaman faizle iştigal eden çok kurumları vardır. Evet. Burada o şekilde değil de bu devletten maaşını alan bir eleman Hı. yaptığı işlemde meşru bir işlem ise meşru bir şey ise yani faizle iştikal etmede bir yardımcı bir teftişiyeti yok da dediğimiz gibi alanın ekine müsait olup olmaması ya veya o emsal bir takım işlemleri yapıyor ise bu evet. mukabilde çalışmasında bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuza devam ediyoruz hocam programımıza. Namazım bittiğini zannederek selam veriyorum. Sonradan bir rekat da, ha, kılmam gerektiğini anlıyorum. Sadece o rekatı kılsam olur mu yoksa namazı yeniden kılmam gerekir mi diye sormuş hocam. Yine Hanefi mezhebine göre eğer namaza muhalif bir işlem de ise devam edebilir deniyor. Hı hı. Ancak İbn Abidin bunu biraz daha genelleştiriyor. Diyor ki bu kişi camiden çıkmadığı müddetçe eksik kalan o rekatı tamamlama hakkına sahiptir. Yeter ki camiden çıkmış olmasın. Evet. Ancak tabi dünya kelamı yani namazla alakalı değil de harici bir takım tamamıyla namazdan iraz edici derecede bir işlemle meşgul olursa bu müstesna. Peki vücudunu kıbleden farklı bir yere çevirmiş olması mani midir? Bu konu ihtilaflıdır. Bazıları vücudunu çevirmişse artık tamamıyla çıkmıştır. Sil baştan yapması gereklidir derken diğerleri ise biraz önce bahsettiğimiz gibi mescit içinde bulunduğu müddetçe isterse vücudunu kıbleden başka bir yöne çevirmiş olsa da kaldığı yerden namazını devam edebilir diyor. Ama bu gibi durumlarda ihtiyat tabii ki namazı sil baştan yapmak en güzelidir deriz. Evet hocam. Eğer vücudunu çevirmemişse. Ama evet. namazın içindedir, e, selam verdi. Hı. Selam verdikten sonra bir erekat eksik kaldığına kanaat getirir zaman kalkar, namazına devam eder. Sonunda da seviş yapar, bu şekilde namazını tamamlamış olur. Evet hocam, bir diğer sorumuzla devam ediyoruz hocam. İlimsizliğimden dolayı kafamı bulandıran bir vesveseyle karşı karşıyayım. Konu şöyle, bir memuriyet geçmişim vardı meslek hayatımın ortalarındayken, rahmetli babam ciddi bir hastalıkla uzun süre bitkisel hayatta, modern tıp adıyla kaldı. Sonrasında vefat etti. Hastalığının başlarındayken memleketten uzakta bir bölgede e, atama dolayısıyla bulunuyordum. Izin alıp bir müddet yanında durdum ve sonrasındaki gelişmeler ve istişareler sonucu istifa etmeye karar verdim. Ailemin tek oğluydum ve evli bir kız kardeşim vardı. Bu yoğun süreçte sağlıklı düşünmeden ve yakın akrabaların iş buluruz terkinleriyle eşimi fikirlerini ve üç çocuğumu konuya dair etmeden memuriyetten istifa ettim. Bunların yanında olan Rabbim kendisine ve Resulüne itaati ve anne babaya iyilikte bulunmamızı emrediyor tebliğine. Uygun amel etmek amacıyla ilahi rızasına ulaşabilme ümidiyle tabi bunları yapmış. Tabi bir yandan da dünyevi kaygılarla da nefsim vesvese veriyordu. Zor bir karar süreciydi. Bu kapsamda soru arz ediyorum demiş. Rabbim Celle Celaluhu kulu için bir şey murad ettiğinde kişinin cüz'i iradesiyle karar vermesine etkisi olur mu? Layın ve nefsim çok vesvese veriyor. Kalbimi sıkıyor bu durum. Şunu da biliyorum Allahü Teala akıl verdi ve seçimde serbest bıraktı. Hepimiz amelimiz ölçüsüne mesulüz. Cevabınızı bekliyorum demişler hocam. Evet. Hiç şüphesiz Mevla'nın iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Ama bu şu demek değildir ki bizim yapmış olduğumuz eylemler tamamıyla Mevla'nın bizi icbar etmesiyle zorlamasıyla değildir. Evet bizim orada irademiz vardır irademiz vardır ve o neticede biz bir şey yapmaya niyetleniriz teşebbüs ederiz ve Mevla da onu halk eder evet. ki zaten teklifin gayesi de budur mükellef olmak da bundan dolayıdır bu kardeşimizin yapmış olduğu eylemde işte babası hasta rahatsız ve kendisine muhtaç ve bu manada ona hizmet edebilme adına memuriyetini nihayete erdiriyor Tabii diğer taraftan da bakmakla mükellef olduğu bir ailesi var Babasına da bakmakta mükellef olduğu evet. gibi. Ee, olmuş olan bir olayı artık geriye dönük olarak vesveseli bir şekilde e, konuşmak pek aslında e, fayda hasıl etmez. Ancak şunu bilmek gerekir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kişi anne babası veya ikisinden birini hastalığında idrak edip de cennete giremez ise ona yazıklar olsun ki ragim-i diye yani burnu sürsün diye ifadesi vardır hadis-i şerifte Efendimizin. Yani o kadar kolayken giremediyse artık yapacak bir şey yoktur şeklinde. O yüzden herkese bu manada anne babasına hizmet etmek nasip olmayabilir. Çünkü birçok anne baba sağlıklı iken ahirete intikal edebiliyorlar. Dolayısıyla bir evlatın aslında anne babasına hizmet etmesi o evlat için bir nimettir. Evet. Hem de büyük bir nimettir. Bu nimeti yapabilmek ki tayin etmiştir. Tek evladım diyor. Evladım kız evlat var ama o evli. O yapamıyor bunu. Dolayısıyla benim yapmam gerekiyor. Ve işim de buna mani oluyor. Mecbur kaldım. İstifa ettim diyor ki doğru evet. bir karar aldı. Çünkü neticede babasına illa ki bakması gerekecekti. Ama bunun yanı sıra tabii ki ailesine çoluk çocuğunun da rızkını temin etme adına çalışması gerekecektir. Bu illa ki memuriyet olmak mecburiyeti değildir. Çünkü rızık Allah'tandır. Kişi ana rahmindeyken zaten ne yiyeceğini, ne içeceği hepsi takdir olunmuştur. E, sebeplere sarılarak bunların peşine karşı koşacak, koşacaktır. E, burada yapmış olduğu bir eyleminden dolayı kendini sorgulaması pek doğru değil. Neticede e, Allah için bunu yaptı e, ve babasına hizmet edebilme için bunu evet. yaptı. Aksi takdirde hizmet edemeyecekti. Ama dediğim gibi çoluk çocuğunun da mağdur etmesi de doğru değildir. Onların da yemesini içmesini temin için yine çalışacaktır. Yani her ikisini de bir araya getirerek her ikisini de üstlenerek yapması gerekir. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin. Amin. Ecrini de büyükelesin dersin inşallah. Amin inşallah hocam. Kıymetli izleyenlerimiz sizler de sorularınızı ilmihaletlalegul.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Bir başka izleyicimizin sorusuyla devam ediyoruz programımıza. Yine uzunca bir sorumuz. Öncelikle madde madde içinde bulunduğum durumun açıklamalarını yapıp sorumu sonra soracağım demişler. Hanefi mezhebinin içtihadına göre amel eden biriyim. Kendime ait bir evim yok ve kiralık evde ikamet ediyorum. Asri ihtiyaç olarak kendime bir ev alacağım fakat bunun bir kısmını bankadan çekeceğim uzun vadeli ve faizli krediyle gerçekleştireceğim demiş. Bir diğeri örnek olarak 170.000 bin TL değere sahip evin parasını öderken 70 bin lirasını bugüne kadar maaşlarımdan artırmış olduğum tasarrufla ödeyeceğim. 100 bin lirasını ise bankadan faizli kredi çekip evimin gerekli ödemesini yapacağım. Bankayla olan aktimde ise alacağım 100 bin TL'ye karşılık bankaya 40 bin lira faize beraber 140 bin lira ödemeyi taahhüt edeceğim. İlave olarak ikinci elde 65 bin lira değere sahip bir otomobilim var. Bunu alırken de bankadan yarı bedeli e, yarı bedeli için kredi çekmiştim. Kredi ödemeleri henüz bitmedi ama bitmeye çok yakın. Şimdi soruları. Üstün körü bildiğimiz kadar faizin bulaştığı her şey külliyen haramdır. E, bu ev için ödeyecek olduğum 170 bin TL'nin 100 bin TL'sini bankaya faiz taahhüt ederek elde ettiğimden dolayı ev külliyen haram mal konumuna mı düşecektir? Arabamın yarı bedeli faiz alınan parayla ödendiği için külliyen haram mal hükmünde midir? Arabamı satıp oradan gelecek parayı elimde hazır bulunan 70 bin TL'ye eklesem ve az daha faizin bulaşmadığı borç para bulup bankadan para çekmeden bir şekilde evimi alabilsem evimin helallik hükmü ne şekilde olacaktır? Çünkü eğer ki arabam haram ise onu sattığımda elime geçecek olan para da Haram hükmünde olacak demiş. Kısmen haram mı veya helal mi bu konuda sorusu var izleyicimizin. Evet uzun bir sual etmiş. Evet. Aslında sorusu basit uzun değil de kendi halini arz edebilme adına evet. biraz detaylandırmış. Şimdi konuyla alakalı bu arkadaşımız daha faizin işine düşmemiş. Sadece araba konusunda maalesef kredi evet. sistemine girmiş ama evde daha niyetinden bahsediyorum. Dolayısıyla niyetinden bahsetmesi e, faizin tamamı veya kısmı veya cüz'ü olması haram olması hasse bir farklılık yoktur. Yani e, burada evinizin tamamı haramdır demememiz e, bu şekilde bir faizi muameleye girebilmeye yeşil ışık yakma şeklinde algılanmamalıdır. Evet. Çünkü faizin bir dirhemi de bir dinarı da ufacığı da büyü de haram olma. Allah'ın yasağını çiğneme açısından birdir. Ve bu manada e, Mevlam muhafaza etsin azabı olacaktır. Evet. E, ancak e, meseleyi fıkhi hukuksal olarak baktığımız zaman özellikle araba için konuşalım. Çünkü evde daha böyle bir işleme girmedi evet. ve girmeyecektir inşallah. inşallah. Kanaatimiz de odur. Evet. Faizli bir iştigale girmeyecektir. Ama arabayı bir şekilde e, faizle kredi olarak almıştır. Burada şimdi iki durum var. Faiz vermiş midir, faiz almış mıdır? Şimdi günümüzdeki insanlığın anlamış olduğu bankadan kredi almayı faiz alma olarak düşünüyorlar. Oysa bu faiz alma değil, faiz vermedir. Çünkü siz 10 lira borç alıyorsunuz, 12 lira olarak o borcu faiziyle geri ödüyorsunuz. Burada faizi alan kurum bankadır. Faizi veren ise müşteridir sizsiniz. Dolayısıyla sizin almış olduğunuz o 10 TL ile yaptığınız alışveriş veya bir satın aldığınızda ki genelde şu şekilde oluyor. Siz gidersiniz bir malı satın alırsınız. O malı satın aldıktan sonra banka sizin adınıza oraya olan borcu öder. Çünkü size nakit para direktmen elinize vermez. Sonradan onun faiziyle sizden tahsil eder. Evet. Bu da şu demektir ki hukuksal olarak o malı siz önce zimmetinizle borç olarak alırsınız. Ki zimmetin bir haramlılığı veya helalliği diye bir vasıflanma olmaz. Zimmet her daim helaldir. Dolayısıyla siz o malı helal olarak aldınız. Ancak burada yaptığınız işlemde bir haramlık var ki o da faiz vermeyi taahhüt ettiniz. Yani evet. borç aldınız ve karşı tarafa faiz vermeyi taahhüt ettiniz. Bu ayrı bir günahtır. Ama bu faiz vermeyi taahhüt etme günahı evin haram olmasını iktiza etmez haram olmasını gerektirmez. Veya arabanın haram olmasını gerektirmez. Siz o arabayı borç alarak yani zimmetinize tahallük ettirdiniz ve arabayı satın aldınız ama haram olan bir borç ile de o borcunuzu kapattınız. Bundan dolayı mesul olacaksınız. Ama araba bizatihi haram olmayacak. Burada yapılması gereken hala daha borç var ise faiz borcu ödüyorsanız onu ne kadar az öderseniz o kadar ehven olacaktır. Bir an önce arabayı satıp veya başka bir mal varlığı varsa onu satıp işte Erken ödeme durumunda 2 lira faiz verme imkanı varken geç ödemek suretiyle 3 lira değil 2 lira evet. faiz verin hatta 1 lira faiz verin daha ednasına çünkü bir kere bulaştınız bunu aslında hiç vermemeniz gerekir ama böyle bir şansınız yok. Çünkü karşı taraftaki kurum e, dini hassasiyeti olan bir kurum değil ki bu manada evet. saygı göstersin. O alacağını alacaktır zaten. Ama siz erken ödemek suretiyle ödeyeceğiniz faiz limitini düşük ödersiniz. Bu şekilde bir nevi elinizden gelen yani hem tövbe edersiniz hem de tövbenizin bir neticesi bir tazahir olarak da e, yastığın yani e, taşın altına elini koymak suretiyle de bir nebze sıkıntısını da göreceksiniz. Evet. E, bu şekilde yapmasını tavsiye ederiz. Yani bir an önce malını satsın, arabasını satsın, borcunu erken bir şekilde kapatsın. E, bu şekilde ödeyeceği faiz miktarını düşürsün. Kalan mal ise kendi malıdır. Onunla da ev alacak, başka bir şey mi alacak, nasıl alacaksa alır. Ama yine faizli bir krediye girmeksizin daha önceden de bahsettiğim gibi illa ki bir borç bulma imkanı da yoksa murabaha sistemi ki finans kurumları evet. ile o da bahsettiğimiz şekliyle mutlak Uygun olarak Yani önce o satın alacak sonra ikinci akit onu size satacak. Sattıktan sonra karını yansıttıktan sonra artı bir takım masraflar çıkarmayacak hepsini tek fiyatta satacak. Bu şekilde bu şartlara riayet ederek murabaha sisteminin uygulamasını tavsiye ederiz. Yoksa faizli bir bankayla evi satıp da daha sonradan da tekrardan ee, yani şey arabayı satıp da evet. e, ev için yine faiz kullanması doğru olmaz. Yani bizim bu konuşma konuşmamızdan şu algılanmasın. Nasılsa bana nasıl helal oluyor. O zaman bu işlemi yapayım şeklinde değil. E, çünkü malın helal olmaklığı farklıdır ama sizin faizle iştigal etmenizin haramiyeti ve onun günahı farklıdır. Dolayısıyla ona geçmemesi bizim için bir hafiflik manasında değildir. Evet hocam. Gelen sorularımıza devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz bazı insanlar hayattayken kız çocuklarına miras adı altında bir miktar para veriyor. Öldükten sonra kalan mallarının oğullarına kalması için söz alıyor. Bu durumda bu kişi vefat etse kızlarının miras alması caiz midir hocam? Yani eğer baba hali hayattayken bir malını kızına verip diğer mallarını oğluna vermiş ise bu zaten ortada miras diye bir mesele yoktur. Adam öldüğü zaman bir şey bırakmamıştır. Daha önceden kim neye vermişse, kimi kime vermişse bu şekilde bir işlem olmuştur. Tabii bu vermede eğer adaletsizlik yapmışsa da günahkar olacaktır. O da ayrı evet. bir konu. Çünkü hali hayatta çocuklar arasında malı veren bir kimse kız ve erkekte eşitliliği gözetmesinin gerekliliğiyle alakalı daha önceki konuşmalarımızda hadis şerifleri evet. okumuş idik. Çünkü verasettedir kıza bir erkeğe ikidir. Ama baba hal hayatta bunlara veriyor ise eşit olarak vermesini Efendimiz tavsiye etmiştir. Hı hı. Çocuklar arasında ayrımcılık yapan bir babaya şahit ol Efendimiz ben zulme şahitlik yapmam demiştir. Evet. Ama bazen olur ki birine diğerine nispette fazla vermesi gerekebiliyor. Bu şer'i bir gerekçe var ise olur ya biri talebedir. Başka bir geçim kaynağı yoktur hı hı. abileri veya kardeşleri ticaretle iştigal ediyor geçim kaynakları vardır onların da muvaffakatıyla o baba ona fazladan verebiliyor yerine göre veyahut da Allah muhafaza fasıktır günah yolunda onu kullanacaktır onun o günaha girmemesi için engellemesi için ona vermemesi gibi hı. bir takım şeyler olabilir gerekçeler olabilir. Ama böyle bir gerekçe yoksa eşit bir şekilde taksim etmesi. Eğer ediyorsa ama etmek zorunda değildir. Hı hı. Ee, peki bizim bu meselemizde baba hali hayatta kızına bir mal veriyor. Ama ondan diyor ki ben öldüğüm zaman benim malıma girmeyeceksin. Böyle bir deme hakkı yoktur. Evet. Kız girmeyeceğim dese de e, girmemeyeceğim demesiyle o haktan feragat etmiş olmaz. Çünkü İslam hukukuna göre baba akrete intikal ettiği zaman kalan mal varislere intikal edecektir. Yani bu saatten sonra kız kendi iradesiyle benim hissem ben abilerime hediye ediyorum diyebilir, diyebilir. ama demek zorunda değildir. Değilir, yani hocam. babası öyle yaptı diye bu şekilde bir mecburiyet varmış, bir akit varmış şeklinde değildir. Normalde feraizde yani feraiz ilmi dediğimiz e, miras pay meselesinde evet. e, mirasçıların bir kişiyi mirastan çıkarma olana olabilir yani maldan belli bir miktar verir sen bu malı al mirastan e, sen geri kalan haklarından feragat et denilebilir ama bu olay öyle değildir çünkü ortada daha henüz miras yoktur evet. ortada baba hayattadır ve bir kızına bir mal vermiştir olacak olan mirastan çık şeklinde bir algı e, söz konusu olamaz evet hocam bir başka sorumuza devam edelim Hocam dişlerimin hepsi takma her vakit namazın abdestini alırken dişlerimi çıkartmam gerekir mi diye sormuşlar. Şimdi abdest konusunda malumunuz ağzın içini yıkaması sünnettir farz değildir usulde ise farzdır. Takma dediğine göre çıkartılması takılması basit ise ve gusülle bunu yapmaksız zorunluluğu vardır zaten. Abdestte de zorunlu olmasa da çünkü ağzı yıkamak sünnettir evet. ama bu sünneti yaşayabilme yapabilme adına ve çıkarmasında da bir meşakkat yoksa abdest esnasında da çıkarması en azından ağzından çıkartıp da altına da suyun ulaşmasını sağlaması güzeldir. Evet. Ama dediğim gibi böyle bir mecburiyet abdest babında yoktur. Yok. Yok. Diğer sorumuz hocam, son sorumuz olabilir. Ramazan kaza orucunu bilerek bozmanın hükmü sadece o kaza orucunu tutmak mıdır? Yoksa cezası da 60 gün var o mudur diye sormuş hocam. Şimdi kefaret e, farz olan Ramazan orucunun edasını bozan kimse içindir. Bakın e, ifademi seçerek söylüyorum. Farz olan Ramazan orucunun edasını bozan kişi içindir. Evet. Dolayısıyla bir kimse e, Ramazan'ın kazayı bırakmış ise ve kaza yapar iken yani kazasını tutar iken orucunu kasıtlı bozması günahtır. Evet. Ama onun günah olması kefaretinin olması manasında değil. <gülüyor> Kefaret burada yoktur kefaret sadece Ramazan'ın edasına mahsustur. Ramazan ayında Ramazan'ın şerif ayında oruç tutmakla mükellef olan bir kimse oruca başlayıp da sonra gün içinde kasıtlı ve bir mazeret olmaksızın orucunu bozduysa bu kişi kefaret tutmakla mükellef olacaktır. Yoksa kaza yapan kimse kaza tutan bir kimse kasıtlı olarak orucunu bozması ile kefaret diye bir şey yoktur. Tövbe istiğfar edecektir. günle gün tutacaktır. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Allah-u Teala Hazretleri e, ilmiyle amil olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Riyadan, kibirden, gururdan cümlemizi muhafaza eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Anladım. Makamlarını hale eylesin. E, bu manada da inşallah... Verki programın sonunda da e, gerek e, izleyicilerimiz gerek bizler de ölmüşlerimizin ruhu için 3 e, ikhlas bir Fatiha Şerifi inşallah okuruz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aynı evet canımız. kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.